Cemaatin iç Mekanizması Özcan Yıldırım Bir yapının zahirini oluşturan parçalar vardır. Bu parçalar söz konusu yapıyı tezyen eder, süsler. Buysa insanların ona olan rağbetini artırmakla beraber, aynı zamanda yapının cazibesini, albeneliğini yükseltir. Bunu herhangi bir obje için düşünmek pekala mümkün. Misalen, yeni inşa edilmiş bir ev görüldüğünde... Dış çepesindeki ve tasarımındaki çekicilik, insanların rağbetine tesir eder. Fakat temeli, malzemesi ve benzeri unsurlar, aynı kalitede değilse, aynı durum söz konusu değildir. Ez cümle, bu objelerin iç yapısı, dış yapısından daha mühimdir. Zira onu ayakta tutan, dayanıklı yapan süsü değil, iç yapısıdır. Bunu bütün cansız varlıklar için söylemek mümkün. İnsanda da fizyolojik açıdan benzer durumlara ihtiyaç duyar. Fakat bunun ötesinde insanı manevi olarak ayakta tutan bir iç mekanizma olması gerekir. Bu sadece fert anlamında değil, topluluk, cemaat anlamında da böyledir. İslam'da kişiyi ayakta tutan, onun dininde sabit olmasını sağlayan amiller mevcuttur. İhlas, takva, sabır ve benzeri öğretiler bunlardan birkaçıdır. Bunlarla donanan bir kulun, dış etkenlerden zarar görüp, dinin sabitelerini bırakması daha zorlaşır. Mevzu, fertten ziyade cemaat olunca, bu iç dinamiklerin oluşumunun kökleşmesini sağlamak daha önem taşıyor. İslam toplumunun bir parçası niteliğinde olan cemaatin ayakta durması demek, ümmetin sancağının yere düşmemesi demektir. Bu sebeple, bu kurumu ayakta tutan, yere sağlam basmasını sağlayan unsurlardan birisi olan, nasihate değinmeye çalışacağız. Nasihatin İslam'daki en genel ismi, emri bil ma'ruf nehy-anil münkerdir. Buysa, kendi içerisinde nasihati de ihtiva eder. Bu kavram, Kur'an-ı Kerim'de bir emir, Müslüman toplumun bir vasfı olarak geçmektedir. Bunun en bariz sunulduğu ayetlerde biraz duralım. Ey iman edenler! Allah'tan O'na yaraşır şekilde korkun, ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da, o kalplerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Ve siz ateş çukurunun tam kenarındayken sizi kurtarmıştı. İşte Allah subhanehu ve Teala ayetlerini, Size bu şekilde açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Nice yüzlerin ağrıp nice yüzlerin karardığı gün... Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra kafir mi oldunuz? İnkarınızdan dolayı tadın azabı denilir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada da ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana okuduğumuz hak ayetleridir. Allah hiç kimseye haksızlık etmez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran 102-110 Ayetlerin siyakı, bağlamı bu öğretinin önemini daha çok ortaya çıkarıyor. Kur'an'daki bu perde evvela Allah'tan, Sübhanehu ve Teala korkmaktan, ve ancak Müslüman olarak can vermekten bahsediyor. Akabinde cemaat olmayı emrediyor ve emri bil marufu farz kılan ayet geliyor. Daha sonra tefrikadan bahsediliyor ve bu tefrikanın sonucu olarak bir azap sahnesi gözler önüne seriliyor. Ve son olarak da en hayırlı ümmeti vasf perde kapanıyor. Ayet özetle şu düşünceleri çağrıştırıyor. Allah'tan Sübhanehu ve Teala hakkıyla korkmak ve müslüman olarak sebat edip ölmenin en önemli etkenleri cemaat olunması ve kardeşlik şuurunun tesis edilmesidir. Kardeşlik şuurunun idamesi ise emre bil maruf mekanizmasının olmasına bağlıdır. Bu öğreti emri bil maruf yerine getirilmediğinde tefrika baş gösterecektir. Tefrika tarih boyunca İslam toplumunu sonu gelmeyen bir dehlize sokan olgudur. Bu, insanları azaba müstahak hale getirebilir ki, ayetlerde de bu sahneler gözler önüne getirilerek, insanoğlu tehdit edilmektedir. Bundan kurtuluşun reçetesi ise, son ayette de olduğu gibi, bu öğretinin Müslümanlarda vasıf haline gelmesi ve böylece Müslümanların en hayırlı ümmet olmasıdır. Emri bil marufun şubelerinden biri olan nasihati iyice anlamak için lügat manasından yola çıkalım. Nasihat nedir? Nasihate lügat yönüyle bakıldığında birçok kavram gibi ıstılah terim manasına paralel olduğu göze çarpmaktadır. Öyle ki lügat manası bile insanın gönlünde hoş, latif bir hava bırakmaktadır. Lügatta nasihat, balı mumundan arındırarak, Yenilecek hale getirmektir. Araplar balın safına ''Nasihul asel'' demişlerdir. Yine ''Nasahdu lehul ona karşı sevgim, muhabbetim, hali saf, samimidir demektir. Ayrıca terzinin kumaş parçalarını birleştirip dikmesine de bu kelimeyi ıtlak etmişlerdir. Nasahtul cilde'' deriyi diktim gibi. Arap lügatinde birçok kelimenin Kendi nutk edilişinde dahi Ruhunu yansıtması Bu dilin diğer dillere oranla Güzelliğini gözler önüne seriyor Örneğin yumuşak söz manasına gelen Leyyin kelimesinin Telaffuzu içindeki manaya işaret ediyor Bunun tam aksi olan Galiz ise kaba Sert manasına gelmekle beraber Aynı manayı telaffuzundaki Kabalık ve dildeki ağırlıkta Bulabiliriz Bu Allah'ın, Subhanahu ve Teala Arap dilini seçmesinin hikmetlerinden sayılabilir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de, bir kelimenin onlarca eş anlamlı kelimelerin arasında seçilerek ayetlerde yer alması, o ayetin ruhunu yansıtmakla beraber bir mucizeye işaret ettiğini görmekteyiz. Nasihat, nasihat yapan kişinin söylediği sözü tahlil ederek, doğru veya yanlış kelimelerin arasını ayırmasıdır balı mumdan ayırmak gibi. Istilahi olarak da, kişinin, arkadaşının, kardeşinin, salahına olacak bir fiilde bulunmaya veya söylemeye yönelmesidir. Ragıp el isvehani. Nasihat eden kişi, sözün en güzelini diğerlerinden arındırıp, terzinin kumaş parçalarını birleştirdiği gibi, nasihat ettiği kişinin eksiklerini tamamlamalı, düzeltmelidir. Terzi kimse, Birbirinden farklı kumaşları bir araya getiren değildir. Birbirine uyumlu parçaları dikkate şayan bir şekilde bir araya getirendir. Nasih olan da, az sonra değineceğimiz gibi, karşısındaki kişiyi tüm yönleriyle ele alıp, ona uygun olan sözü nakşeden kimsedir. Kur'an ve sünnet bağlamında nasihat. Nasihat, Kur'an-ı Kerim'de genellikle nasiha, teskira, vaaz, ve buna benzer kelimelerle bize sunulur. Nasihat, öğüt, Kur'an siyakında, kimi yerde peygamberin azgın olan kavimlerine, yöneticilerine yapmış olduğu bir nasihat, kimi yerde müminlerin birbirlerine yapmaları, kimi yerde bunun fayda verdiği topluluğun Müslüman topluluk olduğu, kimi yerde de helak olması an meselesi olan, fakat bu durumda bile bu öğretiye itisam eden bir topluluktan bahsedilirken geçmektedir. Nasihatin lügat manası ile örtüşen ayetlerde de, nasihatin daha özel bir anlamanın olduğu açıkça görülmektedir. Araf suresinde, şeytanın Adem aleyhisselamla Havva annemize verdiği vesveseye baktığımızda, onları yoldan saptırmak için, onlara söyleyip kandırabileceği birçok vesvesenin arasından en süslüsünü seçtiğini görürüz. Rabbiniz, size bu ağacı sırf melek olursunuz veya Ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara, ben gerçekten size nasihat edenlerdenim, diye yemin etti. Araf 20-21 Şeytan, lugavi yönden nasihatte bulunmuş, kendi ahdinde sadık kalmak için bu saptırmasını seçkin ifadelerle gerçekleştirmişti. Nasiha'te İslam'ın verdiği önemi anlamak için Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu an rivayet ettiği hadise bakmakta da yarar var. Cerir radıyallahu an diyor ki: "Ben peygambere işitmek, itaat etmek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim." Normal şartlarda hadiste saymış olduğu konular imanın gereğidir. Bunları biatta yinelemesi ise bunun ehemmiyetini gösterir. Bunlardan biri de nasihattir ki, bu da Müslümanların arasında olması gereken bir olgu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, bunun önemini arz ettiği en temel hadisinde, din nasihattir diye belirtmiştir. Bu hadisin inceliğini ve diğer yönlerini düşündüğümüzde, dinin temelinin bu olduğunu anlarız. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Duanın ibadetteki yerini Arafat'ın haç farizasındaki konumunu anlatan hadislerde de buna paralel bir ifade kullanmıştır. Dua ibadettir, hac arafattır gibi. Bu ifadelere bakınca sanki bahse konu olan meseleler sadece bu durumdan, bu yapılandan ibaretmiş gibi gözüküyor. Bu böyle olmamakla beraber, Bunların o ibadetin özü, can alıcı noktası olduğu ortaya çıkmaktadır. Din sadece nasihat değildir. Fakat dinin özü nasihattir diyebiliriz. Bu hadis, nasihatin İslam'daki konumunun nedenle ehemmiyetli olduğunu bizlere göstermektedir. Nasihatle ilgili hadis kaynaklarında cereyan eden şu olayda, nasihatin tatbik yönünü gösterir. Burada en hikmetli muallim, her konuda, Hüsve-i Hasene olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğitmenlere ve nasihati görev olarak hamleden bizlere mühim bir ders vermiştir. Muaviye İbni hakem es Sulemi diyor ki, Bir keresinde ben Resulullah'la namaz kılıyordum. Birden biri aksırdı. Ben yerhamukallah Allah dedim. Bunun üzerine cemaat bana gözlerini dikti. Ben de vay canına size ne oluyor da bana bakıyorsunuz dedim bu defa elleriyle uyluklarına vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca sustum. Resulullah namazı bitirince beni çağırdı. Annem babam feda olsun. Ben ondan evvel ve sonra onun kadar güzel öğreteni görmedim. Vallahi bana ne surat astı ne dövdü ne sövdü. Sadece gerçekten namaz öyle bir şeydi ki onda insan sözünden bir şey uygun değildir. O namaz ancak tesbih bir ve Kur'an okumaktan ibarettir buyurdu. Bir eğitmen sözünü öyle güzel ve uygun seçmiş ki etkisini kalpte bırakmış. Bu hadisi hayatımızın her alanında yaptığımız nasihat ve bu konuşmalara yansıtmamız gerekir. Ailemize, çocuklarımıza, din kardeşlerimize nasihat ederken sözün en güzelini en güzel yerde, en uygun zamanda, en etkili tarzda söylemeliyiz. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İsra 53 İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan dost olur. Buna, bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Fussilet 34-35 Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde muamele et. Nahl 125 Bu ayetlerdeki emirler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davet metodu, nasihati yapma şekli, kişilerin hallerine göre farklı nasihatleri ve bu durumların hepsi nasihatın yapılış şeklinin farklılığını bizlere gösteriyor. لِكُلِّ mekamin makal. Her yerin bir sözü vardır, sözü misali. Bizler, insanların durumlarına göre nasihat etmemiz gerekir. Nasihat yapılacak vakit, nefislerin kabarık olduğu değil... Teskine kavuşmuş olduğu vakit olmalıdır. Zira sarf edilecek sözler o anki nefsani bir çatışmaya mahal vermesin. Burada ertelemek ve daha sonra uygun bir ortamda nasihat etmek en uygun davranış olacaktır. Bunun vakaya yansımalarına baktığımızda da bu söylediklerimizin daha makul ve uygun olduğunu görmekteyiz. Ayrıca o anda nasihat yapılan kişinin psikolojik durumu farklı olabilir. Bir duruma sıkılmış, bir olaydan ötürü kızgın olabilir. Bu da nasihat yapılan kişinin olumsuz bir tepki vermesine sebebiyet verebilir. Burada en önemli kural ertelemektir. Yani anlık uyarı tepki vermeyip söz konusu sorunu daha sonra konuşup nasihat etmektir. En selim yolsa o kişinin nasihatini dinlediği bir zata, cemaate durumu bildirip onun nasihat etmesini sağlamaktır. Zira sosyal statüsü aynı olan kimselerin bu konuda problem yaşaması yaygındır. Aslında sorun, nasihati yapan kişiden değil, yapılan kişiden de kaynaklanabiliyor. Çünkü nasihati kabul etmenin bir takım manileri kişide bulunabilir. Şimdi bunlara kısaca değinelim. Nasihati kabul etmenin önündeki engeller Nasihat etmekle genel anlamda bir sorun olmadığını görmekteyiz. Zira her ne kadar yanlış uygulamaya gidip taşları yerli yerine oturtamazsa bile nasih olan görevini yapmıştır. Fakat asıl sorun yapılan nasihati özümsememek, iç dünyada onu kabullenememektir. Çünkü birçok insan nasihat yapar. Fakat Allah'ın rahmet ettikleri hariç birçoğu yapılan nasihati ya zahiren ya da batinen kabullenemez. En çok tedaviye muhtaç olan üzerinde durulması mülzem olan da budur çünkü problemin temelini oluşturan nasihat yapılan kişidir. Bu birçok sebebe dayanmakla birlikte genel anlamda bunun kibirden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kibirse hakka karşı büyüklenmek, insanları küçük görmektir. Bu da engelin temelini oluşturmaktadır. Nasihati kabul etmemek ya zahiren tepkisel olarak karşılık vermek gibi ya da batinen, iç dünyasında kabul etmemek gibi gerçekleşir. Batınî olanı ise daha tehlikelidir. Çünkü iç dünyasında nasihati kabul etmeyen, bu şeyin altında ezilmek istemez. İç dünyasındaki maraz, onu, bunun karşılığını almaya itecek ve böylece kabarmış olan nefsini teskin edecektir. Buradan da karşı tarafın olumsuz davranışını, hatalarını bulmak için, Tecessüze gidecektir. Bazı insanlar vardır. Birçok kimse bunlara nasihat etmeye çekinir. Kişi, nasihatin önemini bilmezse, bir ömür boyu ona nasihat dahi etmez. Zira her defasında ya nasihati kabul etmez ya da batını kabullenmemenin dışa yansıması olarak bahane önüne sürer. Öyle ki, bu onda ahlak haline gelir. Bu da nifak hasletlerinin barındığı kişilerin durumuna benzer. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın ayetleriyle sürekli nasihat ettiği münafıkların bahaneciliğinin bayraktarlığını yapması da bu durumun kimlerin özelliği haline geldiğini göstermektedir. Bahanecilik maalesef bu ümmet için bir şey takdim etmeyen ve bununla da kendi kötü amellerini manipüle etmeye çalışan insanların hücrelerine nüfuz etmiş habis bir karakterdir. Bunların yanında başka etmenler de kişiyi nasihati kabul etmemeye itebilir. Nasihati yapanın yaşının küçük, yapılanın büyük olması, nasihat yapan kişinin ilim ehli, alim ve benzeri olmayıp kendi statüsünde olması, insanlar arasında ayrıma gidip, bazısından nasihati kabul edip, bazısından kabul etmemesi ve bu gibi durumlar olabilir. Esasen bunların hepsi kibir başlığına dahildir. Fakat kibir denilince hiç kimse alınmadığı için bunların ve buna benzer örneklerin kibrin göstergesi olduğunu belirtmek zorundayız. Allah subhanehu ve Teala bizleri kibrin zerrelerinden, ona götüren yollardan muhafaza etsin. Amin. Sonuç olarak cemaat bir yapıysa, onu ayakta tutan iç mekanizmaların oluşturulması, bunun idamesi için... Fertlerin çaba göstermesi gerekir. Ümmetin sancağını taşıyan topluluklar, Zahiren, başta belirttiğimiz yapı misali, Kamil gözükebilir. Fakat, onu ayakta tutan iç dinamiklerin sağlam olmayışı, O topluluğu, cemaati, Her an eskilerin düştüğü dipsiz kuyuya düşürebilir. Bu sebeple, Nasihat ve daha birçok kavrama yeterince önem verilmeli, ve cemaatin kemiyetine değil, keyfiyetine daha çok eğilim gösterilmelidir. Allah subhanehu ve teala bizleri nasihat ehlinden ve onu zahiren ve batinen yaşatanlardan dininde sebatkar kullarından eylesin. Duamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid dergisinin ikinci sayısında yayınlanmıştır.